Bir Yaşam Dili Şidesiz İletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Yeni yayın dönemindeyiz. Biraz heyecanlıyım. Evet. Üçüncü yayın döneminde tekrar açık radyoda e, olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii bizim için üçüncü yayın dönemi. E, bütün radyodaki dostlarımıza bizi kabul ettikleri için, bu programa alan açtıkları için tekrar tekrar... Çok şükran duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet gittikçe bir dinleyici kitlemizin olduğunu fark etmekte <gülüyor> çok gurur verici. Hatta bazen podcastlar yayınlamakta böyle geciktiğimiz zaman soruyorlar. Nerede kaldınız? Ne oldu? <gülüyor> Öyle geri bildirimler almak da çok hoşuma gidiyor gerçekten. Dinlenir, dinlendiğimizi bilmek güzel bir hismiş. <gülüyor> yani ben aynı... ...şeyler var kalbimde Canan... ...biraz... E, ...tekrar yayın döneminin başındayız... ...ben nasıl bu programa başladık... ...nereden çıktı bu... E, ...onu hatırlamak istiyorum... E, ...Canan'la... ...2013 yılında... ...Vivet Alevi'nin... ...Şidesli İletişimin Temelleri... ...adı verilen... E, ...18 günlük bir eğitiminde tanıştım ben... E, ...ve ikimiz bir... E, ...Canan benden çok önce başlamıştı değil mi... ...kaç yılında 2007'de. başladı... ...2007'de... 2007'de başlamıştık tekrar gelmişti eğitme ve biz öğrendikçe öğrendikçe e, farkında değiliz ikimiz de iki ayrı köşede açık radyoda e, bir şiddet iletişim programı hayali kurmaya başlamıştık. Başlamışız. Birbirimizden haberimiz yoktu. Canan da ben de açık radyo dinleyicisiyiz. E, bizim ikimizin de hayatında çok kıymetli yeri var bu radyonun. Yani bir radyo programı değil, bir açık radyo programı hayali kuruyorduk ikimiz de. Ee, ve sonra biraz anlatacağından sonra neler oldu? Evet, sonra Deniz'de böyle bir hayali olduğunu duyunca ben biraz şaşırdım ve bozuldum. <gülüyor> Eyvah ben yapmak istiyordum gibi bir hale girdim. Evet. Deniz'de e, Deniz de paylaştım. Deniz ben de yapmak istiyorum. Sen mi yapmak? Ben yapmak. Böyle klasik e, <gülüyor> şeye girdik ilk başlarda. Evet bozulduk. Aynı anda aynı hayali kurduk diye. İkimiz de hay Allah, ben yapacaktım ben yapacaktım diye. Küçük iki kız çocuğuna düştük sanki. Evet böyle bir iki sene evet. geçirdik esasında. <gülüyor> e, şey de yapamıyoruz yani adım da atamıyoruz. Evet. <gülüyor> Şimdi e, bu yayın döneminde ailelerden söz edeceğiz. <gülüyor> Aile terbiyemiz gereği bir arkadaşım da isterken benim ona rağmen bir şey yapmam mümkün değildi. Yani içim rahat etmiyordu. Herhalde şey de vardı mı Canan? Yani birbirimizin kıymetini bilmekle ilgili de bir şey bu. Evet, birbirimizi göz etmek istedik ama oradan da çıkış yolunu o zamanlar bilmiyorduk. <gülüyor> Evet şiddetsiz en benim en çarpıcı şeylerden biri işbirliği. İşbirliği gibi bir, <gülüyor> bir imkan var. Sonra evet işbirliğine gittik. Neden beraber yapmıyoruz? <gülüyor> evet ve hakikaten bu hikaye bir anlamda rekabet mi işbirliği mi? Hani temel ayrımları konuştuk geçen yayın dönemi. Rekabet mi işbirliği mi? Temel ayrımlarından birinin de hikayesi gibi. Çünkü ee, biz hepimiz bu sistemin içinde eğitim sisteminin içinde özellikle rekabet etmeyi öğreniyoruz. İş hayatında da bu devam ediyor. Rekabetse e, ben yapayım benden sonrası tufan başkalarının üzerine güç kullanmakla ilgili bir yer. İşbirliği ise hem kendi ihtiyaçlarımı hem diğerlerinin ihtiyaçlarını gözetebilecek nasıl çözümler bulabiliriz? Ee, karşımdakini düşmanlaştırmadan yenme, düş, ya da yenme, yenmem gereken bir e, rakip gibi görmeden Birlikte hediyelerimizi hayata nasıl sunabiliriz işbirliği içinde diye baktığımız bir yer evet, Genelde ben böyle durumlarda e, uzaklaşırım kaçarım e, Hayalimi ne kadar istesem de Tamam ya olmadı bu kadarmış derim. Fakat burada e, şiddetsiz iletişim bilgisiyle... ...veya işte birbirimizle diyalogdan vazgeçmedik. Yani gerçekten bunu istediğimizi her fırsatta birbirimize e, söyledik. O bağlantıyı koparmadığımız için oradan bir e, bolluğa geçtik. Yani evet biz bunu birlikte yapabiliriz de beraber bulduk. O da çok değerli benim için. Evet. Ve geldiğim noktada... E, Gerçekten bütün gönlümle söylüyorum. Bu radyo programında Canan, İyi ki seninle birlikteyim. İyi ki birlikte yapıyoruz. Burada tek başına e, yapabileceğimden çok daha fazla hediyeler sun, sunabildiğimizin farkına varıyorum. Ve aynı zamanda ne kadar keyifli bir şey. Radyoya gelip yanında göz göze bakıp aynı yolda yürüdüğün bir arkadaşının olması. İyi ki varsın. İyi ki bu süreci birlikte yaşadık. Teşekkür ederim. Ben de her zaman söylüyorum... ...seninle beraber yapmak hem çok keyifli... ...oyun oynar gibi yapıyoruz... ...hem de çok e, birbirimize destek oluyoruz. Yani senin desteğin çok önemli... ...güven içinde. <gülüyor> ben bir yerde <gülüyor> beceremezsem... a Deniz bana oradan yardım eder... ...destek olur. E, fikri beni çok rahatlatıyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Aynı şey benim için de... E geçerli. Ben de ya tamam ben bunları anlatırım. Canan da şunları anlatır. Olmadı. işte Canan'la bir yol buluruz diye yapıyoruz. Yani e, işbirliğinin keyfini çıkarıyoruz ve bu çok tatlı bir şeymiş gerçekten. Ben şeye de teşekkür etmek istiyorum bu e, üçüncü yayın döneminin başında. Bizim podcast dinleyicilerimiz var. Radyo dinleyicisinden ziyade daha çok kayıtlarımızı dinleyen pek çok insan var. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden. Mesela Konya'dan e, Trabzon'dan e, Diyarbakır'dan yani adını şu an Anmayı unuttum pek çok ilden e, Mailler ve mesajlar alıyoruz e, Bütün bu podcastleri kayıtları size Ulaştırmamız tabi ki açık radyodaki Arkadaşlarımızın desteğiyle ama Bir isim var onu almak istiyorum Yavuz İrtem <gülüyor> sayesinde oluyor e, Yavuz İrtem'e e, Bizim Bütün e, Yoğunluğumuzun içinde bizi takip Ettiği için hadi arkadaşlar Metnini yazdınız mı? Hadi arkadaşlar yaptınız mı diye büyük bir sabırla bizi takip ettiği için, uzun saatlerini bu işe verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk başta podcastleri yüklemek hiç kolay olmadı. Birkaç haftasını aldı Yavuz'un. Ee, Yavuz da açık radyo dinleyicisidir ve e, bence bizim görünmez kahramanımız işbirliğimizin en kıymetli parçalarından biri de o. Evet gerçekten bize çok destek oluyor. Aynen buradaki e, teknik masadaki Selahattin ve Barış gibi Yavuz da bizim teknik masamız e, Ömer. Evet. E, Yavuz da bizim teknik masamız. O yüzden e, ona buradan tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. E, şimdi üçüncü yayın döneminin başı itibariyle Canlı'nın... E, önerdiği bir şey vardı. Ya Deniz şu iki yayın döneminde yaptıklarımızı özetleyen bir program yapalım demişti. Canan, hadi yapalım. Evet. E, ne yaptık biz bu iki e, yayın, evet. döneminde? İlk yayın döneminde? İki yayın döneminde Marshall Rosenberg'in e, şey iletişim bir yaşam dilinde e, bölüm bölüm gittik. E, evet. Değil mi? Her bir bölümün üzerinde konuşarak e, bütün kitabı e, hatmettik. Benim bu kitapla ilgili de şöyle bir anım var. İlk işte 2007'de e, Judy Saruhan sayesinde bu şiddetli iletişimle tanıştım. E, o zaman kitap tabii ki herkes kitabı okumuş gelmiş. Ben yaramaz çocuk kitabı okumadım. Birkaç sene daha okumadım çünkü kitabı böyle anlayamıyorum bir türlü. Okuyorum ama anlayamıyorum vazgeçtim okumaktan. Sonra yıllar sonra kitabı okudum. Ee, şimdi şey gibi <gülüyor> ya bak şimdi görürsün okumadın ya şimdi tabi radyo programı için her cümleyi neredeyse tekrar tekrar okuduğum bana da böyle bir hediye oldu bu radyo programı bu arada da bu kitap tekrar şey oldu değil mi? tekrar yayınlandı, üzerinden geçildi, biraz daha dili değiştirildi artı bir bölüm daha eklendi yeni baskıları Uzun bir zamandan beri yaklaşık 5-6 aydan beri galiba satışta. Bir Yaşam Dilişi Destil iletişim kitabı Marshall Rosenberg'in şu an benim gördüğüm büyük bir mutlulukla böyle tekrar tekrar bir kitapçıya girdiğimde baktığım bir halde çünkü çok satanlarda. E, ...buna ben radyonun da katkıda bulunduğunu zannediyorum... ...herhangi bir araştırma yok ama... E, ...o yüzden bir kere daha e, Açık Radyo'dan da... E, ...Şides iletişimin yayılmasına verdiği katkıyı kutluyorum... E, ...kitabı ben de e, ilk başladığımda okumakta oldukça güçlü, güçlük çekmiştim... E, ...sıkılıyordum okurken, böyle pratik yapmak hoşuma gidiyordu... ...aynı zamanda... E, Zaman geçti aramıza yeni arkadaşlar katıldı ve e, bütün çevirisi gözden geçirildi. Şu an çok daha akıcı ve Türkçe e, konusunda daha zengin bir e, çeviri var elimizde. Çatış şey e, Arabuluculukla buluculukla ilgili bir bölüm eklendi ki çok kıymetli bir bölüm. Eğer e, merak ederseniz e, hakikaten biz mettik birinci yayın döneminde. Bizi de dinleyip kitabı da okuyarak neden söz ettiğimizi örneklerle belki izlemek hoşunuza gidebilir. Evet. Bu birinci bölümde işte bu kitabı bölüm bölüm geçtik. İkinci bölümde de ikinci yayın döneminde de Şiddetsiz iletişimin temel anahtar ayrımları üzerinde konuştuk. Şefkati engelleyen neler var? Bunu biz nasıl yaşıyoruz Desteleşimi nasıl yaşıyoruz e, Böyle gösteren Netlik sağlayan anahtar ayrımlar Onda da e, Livler San'ı Katarina Hofman, Katarina Hofman'ın kitabından e, Destek aldık ee, bu üçüncü yayın dönemine geçiyoruz şimdi yavaş yavaş. Ona geçmeden önce de hep herkes soruyor ya evet tamam öğrendik de bunu nasıl uygulayacağız? Nelere dikkat edeceğiz bundan sonra? Ee, onunla ilgili bu şey destek iletişim gerçekten işe yarıyor mu? <gülüyor> Soruları çok oluyor. Benim kendim kendi örneğimde evet benim çok işime yarıyor. Kendimi anlamama çok yardımcı oldu. Yani birinci şey adım o. Yani gerçekten ben niye neden yaptığımı e, anladım ve neye ihtiyacım olduğunu, ihtiyaç kelimesini hiç bilmediğimi fark ettim yıllarca. E, şimdi ihtiyaçlarım var ve bunlar benim hayat e, enerjim, beni hayatta canlı tutan şeyler. Ve bu canlı olma hali çok e, hoşuma gidiyor gerçekten. E, ...canlı olmamla ilgili e, böyle bir kaynak var... ...ve o ihtiyaçlar benim içimde, orada duruyorlar... <gülüyor> ...ben onlarla bağlantıyı bilmiyormuşum... E, ...onlarla bağlantı içinde bir duygularım varmış... <gülüyor> ...sadece mutlu olmak, üzgün olmak... ...iki tane duygum var zannediyordum... ...ama o kadar çok duygu dağarcında... ...o kadar çok kelimelerin olduğunu keşfetmek... E, ...onları keşfedince de... ...bu duygularla ihtiyaçları birbirleriyle birleştirince... ...ha evet ya... Ben bu olmadığı için bunu hissediyorum, şu olduğu için bunu hissetmiyorum gibi şeyleri fark etmek hani büyük bir farkındalık. Ee, ondan sonra da o farkındalıkla ne yapacaksın? Ee, bunu fark ettim ne yapacaksın? Ee, bu farkındalıkla ilgili adım atacaksın. <gülüyor> Esasında hani ne kadar kolay gibi gözüküp ama ne kadar da zor olan e, bir şey ve bununla fark etmek... Ee, i̇şte şiddet setişimi birazcık bilince ve bununla derinleşmek istediğinizde e, işleyen bir şey. Evet. Ee, müzik arasına doğru geliyoruz Canan. Ee, bu söylediğin <gülüyor> yerden devam edelim. Bugün e, bir süredir Canan seçiyor şarkılarımızı. <gülüyor> Bugün bize hangi şarkıyı dinleteceksin? Evet, e, Banu Kanibeli'den, Kara albümünden bir şarkı dinletmek istiyorum. Banu'nun ilk albümü e, orada Mevsimler diye bir şarkı. Banu Kanibeli aynı zamanda bir psikolog, aynı zamanda bir mindfulness eğitimcisi. Aynı zamanda şarkı sözü yazıyor hem çocuklara hem büyüklere caz hem de e, beste yapabiliyor. E, o yüzden e, ondan mevsimleri dinlemek hep beraber istiyoruz. Let me Yeni yayın döneminde ilk programımız bugüne kadar neler yaptığımızı konuşuyorduk. İşte şiddetsiz iletişimi hayatımızda nasıl kullanır kullanacağız? Günlük hayatımıza nasıl uygulayacağız? şiddetsiz iletişim aynı zamanda bir iletişim, aynı zamanda bir bilinç hali değil mi? Deniz yani şey var ya olma haliyle yapma hali gibi bir şey. Aynı fikirdeyim aynı bakış açısına sahibim çünkü demin sen kendinden söz ettin hani biraz yolculuğundaki halinden ben biraz e, ona şeyi katayım hikayemi katayım şimdi ben şidesiz iletişime 2013 yılında başladım yani şiddetsiz iletişim öğrenme yolculuğuna ve yaşama yolculuğuna şimdi 2013'e kadar ben kendimi son derece şiddetsiz biri zannediyordum yani barıştan yana ondan sonra yani hiç farkında değildim nerelerde şiddet yeniden ürüyor fakat barışla istiyordum yani hani e, bu sadece bireysel iç barış değil hani hem, hem iç barış hem de toplumsal dönüşüm anlamında şiddetsiz iletişim benim hayatıma girdiği ilk günden itibaren kolaylık getirdi nerede kolaylık getirdi dersen ya benim bütün kafa şeydeydi ya bu şiddeti yeniden üretmeden Barış için hizmet etmek mümkün mü? Yani benim sorum, e, bireysel sorum bütün hayatım boyunca buydu. Nasıl olacak da şiddet yeniden üremeden biz barış için hizmet edeceğiz? Çünkü daha önce denediğim yollar ikiye ayrılıyordu. Bir tanesi barış için hizmet etmeye başlıyordum. Sonra birdenbire korkunç şiddet oluşturan, şiddet derken fiziksel şiddetten sadece bahsetmiyorum. Duygusal şiddetten de bahsediyorum. İlişkiler kuruyordum. Ya da e, çok bireysel yöntemlerle kendi içime dönüp böyle e, sadece kendi içimde bir takım çalışmalar yapıyordum. Şimdi kendi içimde çalışma yapmadan tabii ki hani, tavuk yumurta ilişkisi e, kendimi dönüştürmeden ben değişmeden e, uyguladığım yöntemler şidesiz olmuyor. E, tabii ki kendimle çalışacağım. A Peki... Kendimle çalışırken bir sürü vakit kaybederken de e, ortadaki me mevcut şiddet nasıl ortadan kalkacak? Şimdi burası benim yıllarca çok zorlandığım bir yerdi. Zaman zaman toplumsal dönüşüm çalışmalarına küstüm. Zaman zaman spiritüel çalışmalara, içsel çalışmalara küstüm. Ve tam böyle bir zamanda 2013'te... E, çok tesadüfi bir şekilde şiddet iletişimle çalıştı, tanıştım. Tesadüfi derken bir arkadaşım aracılığıyla ilk günden itibaren bir şey değiştirmeye başladı bende. Çünkü şeyi gördüm. Aa, evet yani e, şiddet iletişim birazdan gireceğiz konuya. Temel ayrımları çok kıymetli. Yani Marshall Rosenberg'in ben yöntemini hakikaten e, hayatın içinde çok kullanılabilir olduğu için. Bütün hayatımı aldım Şimdi ilk başta gittiğim zaman Temel ayrımlara gireceğiz birazdan ee, Marshall Rosenberg Şunu söylüyordu ee, Gözlem yapıyorsun Yargıda mı bulunuyorsun Temel ayrım Ben yargılarımın yargı olduğunun Bile farkında olmadan yaşadım Yıllarca yani suçlamalarımın Analizlerimin teşhislerimin Hayat boyunca bunları yaptım Bunun yerine bana ya bak sana çok kolay bir yöntem öneriyorum diye bir şey sundu Marshall Rosenberg'in yöntemi. O noktada bunu uygulamakta ben zorlandım. Çünkü yaşadığım zaman kadar başka bir dilin içinde marine olmuştum. Ve bu dilin içinde kültürel koşullanmalar, ideolojiler, resmi ve gayri resmi her türlü ideoloji vardı. Bunun yerine hayatın içinde daha net olmamı sağlayan, şiddetsizlik yolculuğu yaparken nerede duracağımı bana böyle rehber gibi sunan bir yöntem geldi. Evet. Senin de şimdi söylediğin gibi bir yani bir kısaca e, program bitmeden e, toparlarsak birincisi gözlem yapın diyor. Değil mi? Gözlem yapın ve gözleme çevirin veya yargılarınızı, değerlerinizi değerlendirmelerinizi, analizlerin etiketlerinizi gözleme çevirin diyor. İkincisi e, kendinizi melimalı ...lazım derken... ...böyle onu seçiyorum'a çevirin... ...bunu yapmam lazım değil mi? Şunu, şuraya gitmem lazım... ...ders çalışmam lazım... ...zayıflamam lazım... ...onu seçiyorum'a çeviriyorum. Burası çok kıymetli geliyor bana <gülüyor> Canan... ...çünkü... E, ...burası benim ayılmaya başladığım yerlerden biriydi... ...çünkü... ...yapmalıyım etmeliyim dediğim... ...her anda bir seçim yaptığımı fark etmiştim... <gülüyor> Aslında her an seçim yapıyoruz. Hı hı. Evet, trajikomik bir şey oluyor orada. Somut ve net olun. Yani ricalar bunlar. Somut ve olumlu dil kullanın. İstemedikleriniz değil de istediklerinizi söyleyin. Burası da çok kıymetli değil mi? Şiddet evet. iletişim hakikaten en tatlı taraflarından biri. Bütün dikkatini neyin kötü, neyin yanlış, neyin işte lanet olsun diyoruzundan çekip. Ne istediğine odaklıyor evet. Yani hayat kötü Dünya batıyor o oluyor bu oluyor Kardeş ama sen ne istiyorsun, ne istiyorsun? Diyor. Ve e onun bunu... için Rica et Ayağa kalk <gülüyor> ve rica et ee, Hayırı duyarsanız Evetle bağlantı kurun <gülüyor> Bunu şey diye Biraz açalım mı Canan Biri bana hayır dediğin Şimdi Hayır duymak çok zor bir şey Hayır duymamak için biz rica etmekten vazgeçen bir halde olabiliyoruz en azından Canan'la ben biliyorum, ikimiz de öyleyiz. Hayır duyduğumda bir insan bana hayır diyorsa, acaba neye evet diyor? Oraya esnemek, oraya kalbi esnetmek. Evet, zor da olsa olabilecek bir şey. <gülüyor> Anlaşılmaktan önce anlamayı arayın. Önce karşı tarafa empati verirseniz, onun sizin duygu ve ihtiyaçlarınızı duyma olasılığı artar. Ya burası da... <gülüyor> <gülüyor> ya, canan 20 yaşında mı neydim. Üniversitedeki erkek arkadaşım bir gün bana çok kızdı ve dedi ki Denizcim dünyanın merkezi sen değilsin. <gülüyor> o geldi, koşma. Başkalarını anlamak, düşünce biçimlerini ve stratejileriyle hem fikir olmak değildir. Bunu da bu araya Hı. eklemek istiyorum. Anlayabilirim, onaylamayabilirim Eee, evet. biri ne derse desin, bu ifade sizinle ilgili değildir. Kendi duygu ve ihtiyaçlarıyla, kendi deneyim dünyasıyla ilgilidir. Bunu anlamakta hep zorlanıyorum ama <gülüyor> bunu bilmek çok rahatlatıcı bir şey. İnsan hemen kendini suçluyor ya. Ya bu benimle ilgili değil. Onun Onunla ilgili bir şey. Bir dinleyeyim bakayım ne var, neye ihtiyacı var. Evet böyle kısaca bir e, özet geçmek istedik size. E, bu ilk yayın e, döneminde, ilk programımızda e, yayın... Yavaş yavaş kapatıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi şiddetsiz iletişim takip etmek isteyenler Facebook'ta ve Instagram'da şiddetsiz iletişim sayfalarımız var. Aynı zamanda benim empatinin gücü sayfamdan bana mesaj atabilirsiniz. Deniz'in de Denizpadar isimli Instagram sayfası var. İstersen mail adresini de verdiniz. Deniz gmail.com Deniz okunduğu gibi Spatar gmail.com Ben mailleri yani ikimiz de birbirimizle paylaşıyoruz ve çok mutlu oluyoruz bize bir şeyler yazdığınız zaman. Aynı zamanda Şidesiz iletişim Türkiye'nin bir web sitesi var. Şidesiz diye. Oradan da Şidesiz iletişim nasıl paylaşılır, nasıl öğrenilir konularında bilgi alabilirsiniz ve eğitmenler konusunda. Evet o zaman. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.